Ne kadarsa, ister az olsun, ister çok olsun hepsi aşk ilahidir. Hatta platonik aşklarda bir kadının bir erkeğe olan muhabbeti bu da aşk ilahidir. Fakat sevdiği ona perde olmuştur. Bir gün o perde aralanacak, matluba ve maksuda ve maşuku hakikiye nail olunacaktır. Hiç ki sevsin, sevgi hissiyatı bulunsun. Sevilsin. Sevmek kolay, sevilmek güçtür. Aşık olursa... O aşk ateşiyle yanarsa bir gün mutlaka maaş rükuna inecektir. İşte aşkullah bu şekilde insana sunulur. Allah'ın nimeti ve nikbeti insan elinde olduğu gibi aşk da bu şekilde insan elinden halka sunulur.